Allah'a yalnız O'nun sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde itaat etmek. Hamd, en etkili hüccete sahip olan, Resuller göndererek insanların özrünü kesen Allah'a olsun. Salat ve selam, insanları gecesi gündüz misali aydınlık, yolların en hayırlısı üzere terk eden, alemlere rahmet olarak gönderilmiş kitap ve hikmet sahibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Geçen sayılarımızda sünnete ittibanın önemi ve gerekliliğinden söz ettik. Sünnetin zıttı olan bidatlerden kaçınmanın, Muhammed Allah'ın Resulüdür şahitliğinin gereği olduğunu delilleriyle izah etmeye çalıştık. Şurası bir gerçektir ki, kendini İslam'a nispet edenlerin büyük çoğunluğu, ameli alanda bir takım bidatlerle Allah'a yaklaşmakta ve buna bidat-ı hasene diyerek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tehditlerinden uzak olduklarını düşünmektedirler. Allah Resulü muhkem hadislerinde tüm bidatler sapıklıktır demesine rağmen onlar bidatlerin ikiye ayrıldığını, bir kısmının seyyye kötü, bir kısmının da hasene yani iyi olduğunu iddia etmektedirler. Onların düşüncesine göre hadislerde uyarılan ve ateşte olduğu söylenen bidat-ı seyyedir. Bidat-ı haseneye gelince onda bir sakınca yoktur. Hatta onunla amel eden ecir alır. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde de görüleceği gibi, bu ayrıma inananların hiçbiri bugüne kadar sıhhatli bir kaide ortaya koyamamış, birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunmuş. Birinin bid'ati hasene dediğine bir diğeri bidatı seyyi demiştir. Oysa Allah Resulü'nün sapıklık ve ateşle tehdit ettiği bir meselede insanlara cevaz verenlerin en azından bid'ati hasene ile seyyi'yi ayıracak bir kaide ortaya koymaları gerekirdi bu ayrıma inananlar ortaya ayrım için sıhhatli bir kaide koymayınca bazı müteşabih delillere dayanarak görüşlerini delillendirmeye çalışmışlardır. Ancak bu deliller dikkatle incelendiğinde konuyla ilgisiz oldukları, bir kısmının lehte değil alehde olduğu, en önemlisi de bidat hakkında varid olan muhkem nasların karşısında müteşabih delillerle istidal olduğu görülecektir. Bu yazımızı Bidat-ı Hasene yanılgısına kapılanların şüphelerine cevaba ayırdık. 1. Şüphe Cerir bin Abdullah'ın radiyallahu anh hadisinin yanlış yorumlanması Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra onunla o çığırla amel edenlerin ecülleri sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksiltmeden ona aittir. Müslim. Bu hadise dayanarak dediler ki, İslam'da yapılan ameller iki kısımdır. Bu güzel bir sünnet olursa kişi ondan ecrini alır ve onunla amel edenler de ecir alırlar. Açtığı çığır, yaptığı sünnet kötü olanlarsa bundan günah kazanırlar. Öyleyse her yenilik bidat olsa da biz onun iyi ve kötü oluşuna bakarız. İyi olanları bidatleri yeren hadisler kapsamında değerlendirmeyiz. Birinci şüphenin cevabı Bidat ehlinin ortak vasıflarından biri nasları bektaşi usulüyle değerlendirmeleridir. Başını, sonunu veya Nas'ın anlaşılmasında hayati değere sahip kısımlarını atıp Nas'ları ele alırlar. Bu hadisi şerif bütünüyle ele alındığında konuyla hiçbir alakasının olmadığı görülecektir. Bidat taifelerinin yukarıdaki kısmıyla ele aldığı hadisin tamamını veriyorum. Biz Resulullah'ın huzurunda bulunuyorduk. Elbiselerinden fakir oldukları anlaşılan Mudar kabilesinden birileri huzura girdiler. Onlarda gördüğü fakirlikten dolayı Resulullah'ın yüzü değişiverdi. Resulullah öğle namazı kıldırdı, bir müddet sonra oradakilere şöyle dedi. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da yine onun zevcesini var eden, ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisiyle adını anarak birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Çünkü Allah mutlaka üzerinize tam bir gözetleyicidir. Nisa suresi 5. ayetle Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Herkes yarın için bugün ne gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayetini okudu, sonra Her kişi dinarından, dirheminden, giyeceğinden, buğdayından, kuru hurmasından hatta bir hurmanın yarısından tasadduk etsin. Derken ensardan bir adam büyük bir torba getirdi. Ağırlığından neredeyse onu kaldıramıyordu. Halk, yani mudarlılar, birbiri peşine sıraya girmişti. Nihayet yiyecek ve giyecekten iki yığın gördüm. Sonunda gördüm ki Resulullah'ın yüzü altın suyuyla kaplanmış bir maden gibi parlıyor. Derken Resulullah şöyle buyurdu. Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra onunla o çığırla amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona aittir. Hadise bütünüyle bakıldığında ne kastedildiği çok açıktır. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka vermek suretiyle Müslümanlara örnek olan bir sahabenin davranışını takdir ediyor ve ümmetine şunu öğretiyor, İslam'ın meşru kabul ettiği bir ameli yaparak, Başkalarına örnek olan, onun davranışıyla insanların salih amele yöneldiği insanlar, hem kendi ecirlerini hem de onu örnek alanların ecirlerinden alırlar. Yani mesele yenilik çıkarmak değil, İslam'da var olan bir ameli yaparken öncü olma meselesidir. Zaten hadisin kendisi de bu manaya delalet etmektedir. Çünkü kim İslam'da bir çığır açarsa denmiştir. Bidatler İslam'dan değil, sapıklıktandır. Hadisin içindeki bu lafız, hadiste kast edilenin İslam'da var olan meşru ameller olduğunu göstermektedir. Bir başka mesele, hadisin tamamının incelenmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanların açtığı çığırı iki kısma ayırmış ve kötü çığır açanları zemmetmiştir. Kişinin açtığı çığırın iyi veya kötü olduğuna kim karar verecektir? İnsanların kendileri mi, Allah'ın şeriatı mı?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 bu sahabelerin niyeti Allah'a daha fazla yaklaşmak ve O'na hakkıyla kulluk edebilmekti. Yukarıdaki şüpheyle istiddat edenlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu sahabeleri övmeli, güzel bir çığır açtıkları gerekçesiyle onlara sahip çıkmalıydı. Ancak sadaka örneğinde övücü sözler söyleyen Allah Resulü burada kızıyor ve onları tehdit ediyor. Gerekçe ise yaptıkları salih amellerin ölçüsünde onun sünnetine muhalefet etmeleridir. Amelin aslında sünnete uymasına rağmen ölçüsünde sünnet dışına çıkan bu uyarıya muhatap oluyorsa, amelin aslını kendinden uyduran insanın hali nice olur. Öyleyse neyin güzel neyin de kötü bir çığır olacağına karar veren şeriatın kaideleri olmalıdır. Bu, insanların hevalarına bırakıldığında dünyalarını ve ahiretlerini ifsad edecek yanlış kararlar vereceklerdir. İkinci şüphe Ömer'in radıyallahu anh, bu ne güzel bir bidattır, sözünün yanlış değerlendirilmesi. Abdurrahman bin Abdülkari anlatıyor. Bir Ramazan gecesinde Ömer'le beraber mescide girdim. İnsanlar gruplara ayrılmıştı. Kimi tek başına namaz kılıyor, kimi ise topluluk halinde namaz kılıyordu. Ömer bu manzara karşısında ben bunları tek bir imamın arkasına toplamanın daha iyi olacağı kanaatindeyim dedi. Onları Übey bin Kab imamlığında tek cemaat haline getirdi. Sonra başka bir gece onunla mescide gittim. İnsanların tek imam arkasında toplu olarak namaz kıldığını görünce ne güzel bir bidat dedim. İddia odur ki Ömer radıyallahu anh Bidat'i iki kısmı ayırmış ve bir kısmına güzel demiştir. Bunu da sahabenin huzurunda ve onlara yaptırdığı bir amele binaen söylemiştir. Şayet Bidat'in her türlüsü kötü olsa sahabeden bazılarının buna itiraz etmesi gerekirdi. Anlıyoruz ki Bidat'in güzel olanı tehdit hadislerine dahil değildir. İkinci şüphenin cevabı İlk olarak sahabenin bu fiili sünnete aykırı değildi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını asabına cemaatle kıldırmış, cemaatin sayısı çoğalınca da bu uygulamayı terk etmiştir. Bu terk mutlak bir terk değildir. Hikmete binaen yapılmış bir terktir. Şimdi ilgili rivayetleri inceleyelim. Ayşe annemiz radiyallahu anha anlatıyor. Allah Resulü bir gece namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyarak namaz kıldılar. Bir gün sonra yine namaz kıldı. İnsanlar çoğaldılar. Üçüncü ve dördüncü günde toplanınca Allah Resulü namaz için çıkmadı. Sabah olunca şöyle buyurdu. Sizin yaptığınızı gördüm. Sizinle namaz kılmak için çıkmama engel olan şey, onun size farz kılınmasından korkmamdır. Bu Ramazan'da yaşandı. Bu rivayetten anlıyoruz ki terabih namazının tek bir imam arkasında cemaatle kılınması Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerindendir. Yani Ömer radıyallahu anh sünnet olmayan bir uygulamayı başlatmamış, bilakis sünnette olan ve belli bir hikmete binaen terk edilmiş bir uygulamayı canlandırmıştı. Bu hikmette farz kılınma korkusu olarak belirtilmiştir. Bir şeyin farz kalınması ancak Allah Resulü döneminde mümkündür. Onun vefatından sonra bu mümkün olmadığından bu sünnetin terkinin hikmeti ortadan kalkmıştır. Ömer radıyallahu anh sünnetin aslına geri dönmüştür. Bunun yanında bazı ilim adamları bunun sünnet kapsamında olduğunu değerlendirmiş ve Allah Resulü'nün hulefai raşidinin sünnetine uymayı emrettiğini belirtmiştir. Yani hilafet süreleri 30 yıl süren ve 4 büyük halife diye meşhur sahabelerin uygulamaları Allah Resulü'nün nas'ıyla sünnettir, bidat değildir. Sizden kim benden sonra yaşarsa dinde çok ihtilaflar görecektir. Bu sebeple benim sünnetime ve benden sonraki doğru yolu bulmuş raşid halifelerimin sünnetine uyun. Azı dişlerinizde tutarcasına onlara sımsıkı sarılın. Dine sonradan sokulan şeylerden şiddetle sakının. Çünkü dine sokulan her yenilik bidat, her bidatse delalettir. İmam Be'avi Rahimehullah, Şerhu Sünne adlı eserinde bu görüşü zikreder. Şayet Ömer'in radıyallahu anh bu uygulaması sünnete aykırı değilse ve aslı sünnet olan bir uygulamayı ihya babındansa neden bu uygulamaya bidat demiştir? Bu sorunun cevabı onların Arap olmasında gizlidir. İslam şeriatının kavramları Arap ile belirlenmiştir. Şeriat, Arap lügatının kelimelerini almış, kimine olduğu gibi kullanmış, kiminde anlam daralmasına gitmiş, kiminde ise lügat anlamına ekleme yaparak anlamı genişletmiştir. Örneğin, İslam, namaz ibadetini farz kıldığında ismini Arap lügatından almıştır. Karşılığı salat olan bu ibadetin kelime anlamı duadır. Bu kelimenin anlamını genişletmiş ve belli zamanlarda belli fiil ve sözlerle ifade edilen başlangıcı tekbir, sonu selam olan bir ibadet anlamı yüklemiştir. Bizler bugün Arap şiirinde veya onların günlük konuşmalarında salat dafsını duyduğumuzda her zaman bilinen anlamıyla namaz ibadetini kastettiklerini söylemeyiz. Sonuçta kelimeyi kullanan Araptır ve onun lugavi anlamı olan dua anlamıyla da kullanmış olabilir. Bidat kavramı da böyledir. Bidatin Arap lügatında karşılığı olan kökü, geçmişte bir benzeri olmaksızın sonradan ortaya çıkan şey için kullanılır. Bunun gibi her türlü yenilik içinde Araplar bu kelimeyi kullanırlar. Şer'i anlamı ise bundan farklıdır. Her türlü yenilik için değil, sünnetin karşısında ortaya çıkan yenilikler için kullanılmıştır. Allah Resulü hadislerinde sünnete ittibayı emrettikten sonra bidatten sakınmayı zikretmiştir. Bu da bidatin din alanında çıkarılan ve sünnetin zıttı şeyler olduğunu anlamamızı sağlar. Öyleyse Ömer'in radıyallahu anh bu kelimeyi kullanımına dikkat etmeliyiz. Bunu şer'i anlamda mı kullanmıştır, lugavi anlamda mı? Bunun şer'i anlamda olması mümkün değildir. Çünkü başlattığı uygulama sünnetin zıttı değil, bilekis belli bir illetten dolayı uygulaması durdurulan bir sünnetin, illet ortadan kalktığı için tekrar uygulamaya konmasıdır. Geriye Ömer'in (radıyallahu anh bu kelimeyi lugat anlamında kullandığı kalır. İslam alimlerinin çoğu da bunu böyle izah etmişlerdir. İbni Teymiye rahimehullah şöyle der. Ömer'in bu isimlendirmesi şer'i değil, lugabidir. Çünkü Bidat'in lugat anlamı şer'i anlamından çok daha geniştir. Kitabın başka bir yerinde şöyle der. Bu sözü Bidat'in iyisinin olabileceğine delil alanlara, Ömer'in herhangi bir sözüyle sünnete muhalif olmayan bir konuda delil getirsek derler ki, sahabe sözü hüccet değildir. Sünnete muhalif olmayan konuda dahi sahabe sözü hüccet değilse, Nasıl olur da sünnete muhalif konularda sahabe sözünü hüccet kabul edebilirler? Kaldı ki burada bidat şer'i anlamından ziyade lugavi anlamında kullanılmıştır. Çünkü lügat'ta bidat benzeri olmayan her yenilik için kullanılır. İbn Recep rahimehullah Camiu'l-Ulum vel Hikem kitabında 28. hadis şerhinde bu ayrıma dikkat çeker. Selefin sözlerinde varid olan ve bidatleri güzel görmeye yönelik sözler lugavi bidat anlamında olup şer'i anlamda kullanmamıştır. Ömer'in ne güzel bidattir sözü de bu anlamdadır. İbni Kesir Rahimehullah Bakara Suresi 117. ayetin tefsirinde şöyle der. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der o da hemen olu verir. Bidat iki kısımdır. Bazen şer'i anlamda olur. Bu Allah Resulü'nün hadisinde her yenilik bidat, her bidat ise sapıklıktır şeklinde varid olan anlamdır. Bazen de lugavi anlamdadır. Bu da Ömer'in insanları teravihte bir imam üzere topladığında ne güzel bidattir sözünde olduğu gibidir. Burada şöyle bir itiraz da bulunulabilir. Bazı alimler Ömer'in bu sözünü farklı yorumlamışlardır. Bidat'in iki kısım olduğunu söylemişlerdir. Bu konuyu müstakil bir bölüm olarak ele alıp cevaplamanın daha uygun olacağı kanaatindeyim. Üçüncü şüphe İslam tarihinde bazı alimlerin Bidat'i beş kısma veya iki kısma ayırması ve bir kısmını Bidat-ı Hasene olarak kabul etmesi. İslam tarihinde bazı ilim adamlarının bidati kısımlara ayırdığı ve dinde çıkarılan bidatlerin bir kısmına hasene dediği veya farklı isimlerle isimlendirdiği bir gerçektir. Özellikle konuya dair rivayetleri şerh ederken Hafız İbn Hacer, İmam Nebevi, Suyuti Rahimehullah gibi alimler bunların en meşhurlarındandır. Bu ayrımda genelde İz bin Abdüsselam'ın Rahimehullah zikrettiği beşli taksimat aktarılır, ve dayanak olarak gösterilir. İz bin Abdüsselam, Kavâidul Ahkam fi Mesâlihil Enam kitabında bir bölüm açar ve bidat hakkında fasıl başlığı altında şunları söyler. Bidat, Allah Resulü döneminde aşılmayan ve bilinmeyen şeydir. Bu da beş kısma ayrılır. Vacip olan bidat, haram olan bidat, mendub olan bidat, mekruh olan bidat ve mübah olan bidattır. Bunları tanımanın yolu şeriatın kaidelerine arz etmektir. Şayet vacip olanın altına giriyorsa bu bidat vacip bidat, haram olanın altına giriyorsa bu bidat haram bidat olur. Vacip olan bidatin misali kendisiyle Allah'ın kelamının ve Resulünün sünnetinin anlaşıldığı nahiv ilminin öğrenilmesidir. Çünkü şeriatın korunması vaciptir. Korunabilmesi de ancak Kur'an ve sünnetin korunmasına bağlıdır. Bu da nahmin öğrenilmesiyle mümkündür. Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. İkinci misal, Kur'an ve sünnetten garip lafızların yani bilinmeyen kelimelerin yazılmasıdır. Üçüncü misal, usulül fıkıh ilminin tasnif edilmesidir. Dördüncü misal, sahih ve zayıf rivayetlerin ayrılması için cerh ve tadil ilminin korunmasıdır. Haram olan bidate misal, kaderiye, cebriye, mürciye ve mücessime mezheplerinin bidatleridir. Mendub olan bidate örnek, okulların ve kantarların ve nöbet kulübelerinin inşa edilmesi, Resul döneminde bilinmeyen her türlü iyilik, teravih namazı, tasavvufun ince meselelerinde konuşmak. Mekruh olan bidatın misali, mescitleri süslemek, musafları süslemek, lafızlar değişecek şekilde Kur'an'ı bozuk okumak, sahih olan bu haram bidatler kısmındandır. Mübah bidate misal ise, sabah ve ikindi namazlarından sonra musafaha, yiyecek, içecek, giyecek ve mesken hususunda lükse kaçmak. Bu hususu en iyi ele alan alimlerden biri El-İtisam kitabı müellifi İmam Şatibi'dir, Rahimehullah. Yer yer imamdan alıntılar yapmakla beraber bu şüpheye birkaç yönden cevap verilmesi daha uygun olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her bid'at sapıklıktır dedikten sonra şer'i hiçbir derin zikretmeden onun sözünü tahsis etmek caiz değildir. Allah Resulü, din alanında yani sünnetin karşısında var olan her türlü yeniliği bu yergi kapsamında zikretmiş ve sapıklıkla hükmetmiştir. Herhangi bir kısmı bu genelin dışına çıkarmak, teknik anlamıyla tahsis, delil ister. Çünkü bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği husus şudur ki, umumiyet ifade eden bir lafızla gelen hükmün bazı kısımlarını çıkarmak ancak delille mümkündür. Delil olmadığı müddetçe umum ifade eden Nas'la, Umumu üzere amel etmek vaciptir. Alimlerin sözleri naslar karşısında hücret olmadığı için nasları tahsis edemez. Dinlerin bozulması dinden olmayan şeylerin dine girmesiyle olmuştur. Öyleyse dini korumanın vacipliği aynı zamanda dini bozan şeylerden kaçınmakla mümkündür. Bu anlamda vahiy bize yeterli örnekler sunmuştur. Özellikle diğer dinlerin nasıl tahrif edildiği adım adım anlatılmıştır. Daha ilginç olanıysa ehl ehli kitabın yaşadığı sürecin bu ümmet içinde geçerli olduğu ve adım adım onlara uyulacağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Siz sizden öncekilere adım adım karış karış tabi olacaksınız. Hatta onlar kelerin deliğine girse siz de gireceksiniz. Onlardan biri annesiyle zina etse siz de zina edeceksiniz. Sahabe, Ya Resulallah! ''Bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı?'' diye sorar. Peygamberimiz ''Başka kim olabilir ki?'' buyurur. Onların kendi dinlerini tahrif edip Allah'ın gazabı ve lanetine uğrama süreçlerine baktığımızda alimlerine gerektiğinden fazla pay verdiklerini görürüz. Allah'ın haram saydığı bir şeye alimleri fetva verdiğinde onlar kitabı sırtlarının arkasına atıp onların sözüne uyuyor, Allah'ın yasaklamadığı şeylerde alimlerin yasaklamasını baz alıp onu haram sayıyorlardı. Bu durum Allah'ın katında şöyle isimlendirildi. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler, ilahlar edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Tevbe Suresi 31. Ayet Burada gayemiz, bu yapılanın ayette bildirilenle aynı olduğunu söylemek değil, alimlerin kitaba ve sünnete muhalif tavırlarına tutunmanın, dinin tahrif sürecindeki adımlardan bir adım olduğunu izah etmektir. Ve bu menhec, bir ümmete girdi mi nasıl sonlanacağı belli olmayan dini musibet başlamış demektir. Bu taksimatta verilen örnekler de taksimatın aslıyla çelişkilidir. İmam Şatıbi bu hususta şunları söylemektedir. Çünkü şayet bir şeyin vacipliğine, mendupluğuna veya mübahlığına dair şer'i bir delil varsa buna bidat denilmez. O amel emredilen veya serbest bırakılan amellerin geneline giren bir amel olmuş olur. Bunların hem bidat olduğunu söylemek hem de vacip Mendup ve mübah olduklarına dair delillerin olduğunu söylemek, zıtları birleştirmek olur ki bu da mümkün değildir. Bidatlerin bazısına haram ve mekruh demek de böyledir. İmam Karrafi Rahimehullah, hocası İz bin Ablusselam'ın taksimatını El Furuk adlı eserinde aktarmış, genişletmiş ve daha fazla izah yaparak nakletmiştir. İmam Şatibi daha geniş tutma sasebiyle önce Karrafi'ye, daha sonra hocasına cevap vermiştir. Bu satırlar onun Karrafi'ye verdiği cevaptandır. Konuya dair verilen örneklerin bidatla alakalı olmadığı, haklarında bir nasrın olduğu ya da İslam'ın emrettiği şeylerin kendisiyle tamamlandığı ameller olduğu ve bir kısmının dini olmayıp tamamen dünyevi olduğu, bir kısmının da nasla yasaklananlar kapsamında olduğu görülecektir. İmam şatibi örneklerin çoğunu tek tek alıp cevap verir. Öyleyse bu örneklerin konuyla hiçbir alakası yoktur. Muhakkik alimlerinde değindiği gibi bu imamlar öncelikle bidati lugavi olarak ele almış ve her türlü yeniliği bidat kapsamında değerlendirmiştir. Daha sonra bu yenilikleri kısımlara ayırıp hükümlerini zikretmek istemişlerdir. Ancak kötü niyetli kimseler Bidat-ı Hasene ve Bidat-ı diye ayırıp bu imamların taksimatını da yaptıklarını da delil olarak almışlardır. Örneğin bidatçilere göre mescitleri süslemek, şarkı okur gibi Kur'an okumak, Kur'an okuyan sistem dalkavu karileri pop yıldızı misali takdim etmek güzel bidatlerdendir. Ancak İz bin Abdüsselam rahimehullah bunları mekruh bidatler kapsamında ele almıştır. Asrımızın çirkin bidatlerinden olan Kur'an okuma tarzının da haram bidatler kapsamında olduğunu söylemiştir. Yine bu taksime en fazla yapışan sofi meşref insanlar, günümüzde kullanılan birçok giysi ve yaşam koşulunu kötü bidat kapsamında değerlendirmesine rağmen, imam bunları mübah bidat kapsamında değerlendirmiştir. Buradan anlaşılmıştır ki İz bin Abdüselam'ın taksimatını esas alanlarla imamın kastı tamamen farklıdır. Aşağıda imamın başka kitaplarından nakiller yapacağız. Günümüz bidatçilerinin ısrarla bidat-ı hasene dediği birçok uygulamaya imamın caiz değil veya bidattir dediğine şahitlik edeceğiz. Buna dair en güzel örnek imamın Dımeşk'te kadılık görevine getirildiğinde yaptıklarıdır ilk olarak hatiplerin ve cami imamlarının işledikleri bidatleri inkar etti. Daha sonra günümüzde de yaygın olan regaib namazının bidat olduğuna dair meşhur bir hutbe verdi. Hatta bununla da yetinmedi o dönemin meşhur alimlerinden olup bu namaza cevaz veren İbni Salah'a da bir reddiye yazdı. Bu kitabını da, tergib an salatir regaib el mevdua ve beyan ma fiha min muhalefetis sunen el-meşrua diye isimlendirdi. Bu kitap, el-Mektebil İslami tarafından İbni Salah'ın Rahimehullah cevapları da derlenerek basılmıştır. İki imamın karşılıklı yazışmalarını derleyen yayın evi, kitaba el-Musacel, İlmiye Beyne İmameynil Celileyn İz bin Abdusselam ve İbni Salah ismini vermiştir. Oysa bidati kısımları ayırıp bir kısmını makbul görenlerin çoğuna göre, Regaib Kandili'de o gecede kılınan namaz da meşrudur ve bidati hasenedir. Ancak bu ayrımın akıl hocası kabul edilen İz bin Abdusselam, bunu uydurulmuş bidatlerden kabul etmiş, daha fazla namaz kıldı diye insan günahkar mı olur? Bidat mantığıyla hareket etmemiştir. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Yazımızda da vurguladığımız gibi bu taksimatı kabul eden alimlerden hiçbiri ayrıcı bir sıfat zikredememiş ve sonradan çıkan amellerin hangisinin bidat, hangisinin bidat olmadığı hususunda açıklama yapmamışlardır. Bu nedenle kendi aralarında da ihtilaf halindedirler. Birinin çirkin bir bidattir dediğine bir diğeri müstahap demiş, bir grubun bidatı hasene diyerek yapıştığı bir amele, diğerleri münker ve bidatı ı demişlerdir. Buna örnek olarak regaib namazını verebiliriz. Şimdi bu ayrımı kabul edenlerin aynı namaz hakkında verdikleri zıt fetvaları okuyacağız. İmam Gazali Rahimehullah İhya-i Din eserinde bu namazla alakalı uydurma Rivayetin uydurma olduğunu İhya'nın hadislerini tahric eden İmam Iraki Rahimehullah söyler, rivayeti verdikten sonra şöyle der. Bu namaz müstahaptır. Onu ahat kişiler naklettiği için teravih ve bayram namazı mertebesinde olmasa da her yıl tekrar ettiğinden burada zikretmeyi uygun gördüm. Ayrıca Kudüs ehlinin bu namaza devam ettiklerini ve terkine müsaade etmediklerini gördüm. Bidat'in kısımlara ayrıldığına inanan İmam nevevi Rahimeullah bu namaz hakkında çok ağır konuşur. Müslim şerhinde Allah bu namazı uyduranı ve ortaya çıkaranı kahretsin. Çünkü o sapıklık ve cahillik olan münker bidatlerdendir. El-Mecmuda bu iki namaz münker ve çirkin bidatlerdendir. Bu namazların kutul kulüp ve ihya kitaplarında zikredilmesine aldanılmasın. Aynı şekilde bu namaz hakkındaki hadise aldanılmasın çünkü bunların hepsi batıldır. Bir grup alime göre müstahap olan ve yapılması gereken bir ibadet, aynı asıllara inanan başka alimlere göre asılsız ve münker bir eylemdir. Bu durumda avamdan olan insan ne yapmalıdır? Sünnetin aslına muhalif her taksimat, her yöneliş bu tarz çelişkileri barındırmaya mahkumdur. Dördüncü şüphe, Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzel, çirkin gördükleri de Allah katında çirkindir eseri. Sahabe Sözü Başlıkta verilen bu söz, Abdullah bin Mesud'dan radiyallahu anh nakledilmiştir. Senet yönünden de sahihtir. Bu esere dayanarak bidat ehli şu sonuca varmışlardır. Sonradan çıkan herhangi bir ameli Müslümanlar güzel görürse bu Allah'ın katında da güzeldir. Öyleyse bidat diye isimlendirilen birçok amel Müslümanların yanında güzel kabul edildiğinden ve kendisiyle amel edildiğinden bidat-ı hasenedir. Dördüncü şüphenin cevabı Bazıları özellikle bu rivayetin hadis olduğunu iddia etmiş ve merfu rivayet olarak kabul etmişlerdir. Bunun nedeni bidatleri meşrulaştırma işini Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem dayandırma çabasıdır. Oysa hadis alimleri bu rivayetin Allah Resulüne ait merfu bir rivayet değil, sahabeye ait mevkuf bir rivayet olduğunu söylemişlerdir. Bidat ehlinin belirgin vasıflarından biri delil aldıkları naslara bektaşi usulüyle yaklaşıp nasları bağlamından koparmalarıdır. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh bu sözü nerede ve niçin söylemiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra kimin halife olacağı konusunda asap arasında tartışma yaşandı. Daha sonra insanlar Ebu Bekir'e radiyallahu anh biat edip onu halife olarak seçtiler. Abdullah bin Mesud bu manzarayı görünce Allah'a hamd etti ve bu sözü söyledi. Yani o, tüm sahabenin Ebu Bekir üzerinde ittifakını, icmalarını baz alarak bu sözü söyledim. İbn Kesir'in tarihinde bu eseri ve hangi bağlamda aktarıldığını İmam Ahmet'ten nakletmiştir. Hadisin lafızları da bunu göstermektedir. Müslümanların lafzı cemidir, yani çoğuldur. Ve başında elif lam takısıyla gelmiştir. Bu da Arap lügatında umum ifade eden lafızlardandır. Yani mana şöyle olmaktadır. İstisna olmaksızın bütün Müslümanların güzel gördükleri Allah katında güzeldir. Bu da usulde icma dediğimiz şeydir ve icma hüccettir. Yani tüm Müslümanlar bir konuda icma eder ve bunun şeriata uygun olduğunu söylerlerse bu konu Allah'ın katında da güzel olmuş olur. Çünkü Allah bu ümmetin bütününü sapmaktan korumuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ''Benim ümmetim delalet üzere bir araya toplanmaz.'' buyurmuştur. Öyleyse bu söze yapışıp sünnetten uzak bazı grupların güzel gördükleri şeylerin güzel olduğunu iddia etmek, sözü bağlamından koparmak ve yanlış yerde kullanmaktır. İbni Mesud'un radiyallahu anh bu sözden bidat Haseneyi kastetmediğinin en açık delili onun bidatlere karşı tutumudur. Bidatlerden sakınılması ve sünnete ittiba konusunda kendinden birçok söz nakledilmiştir. Ameli olarak da bidatlerle mücadele etmiş, iyi niyetle yenilik çıkaranlara karşı gelmiştir. İmam Darimi, sünnenin mukaddimesinde Amr bin Seleme'den radıyallahu anh şu rivayeti aktarır.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 İyi niyette çıkarılan bid'atler karşısında tavrı bu olan bir sahabinin bu sözüyle bid'ati haseneyi kastettiğini söylemek en basitinden iftiradır. 5. şüphe Ameller niyetlere göredir hadisinin yanlış yorumlanması. Hepimizin bildiği meşhur hadislerden biridir niyet hadisi. Bid'atçılar birçok bid'ate bu hadise esas alıp kişinin ameli niyetine göredir derler. Kişi yaptığı amelle Allah'a yaklaşmayı murad ederse, şayet bu ameli sonradan ortaya çıkan bir amel de olsa ecrini alır. Çünkü niyeti Allah'ı razı etmektir. Beşinci şüphenin cevabı Dalalet tehlinin en fazla istismar ettiği hadislerin başında niyet hadisi gelir. Tevhid ve sünnete muhalif olanların Allah'ın subhanallahu ve Teala şeriatına uygun olmayan eylemlerini meşrulaştırmak için başvurdukları temel argüman, niyetlerinin temiz olduğudur. Dış dünyaları İslam'a uygun olmayanların sadece Allah'ın bilebileceği iç alemlerinin temizliğine ısrarla vurgu yapmaları ancak kendileri gibi insanları ikna edecekleri bir dayanaktır. Bu hadis dikkatle incelendiğinde onların lehine değil aleyhlerine hüccet olduğu görülecektir. Çünkü İslam amelleri iki kısma ayırmıştır. a. İslam'ın meşru kabul ettiği ameller b. İslam'ın yasakladığı ameller Niyetin önemli olduğu ameller, İslam'ın meşru olarak kabul ettiği amellerdir. Bir amele İslam onay vermişse, Sahibinin niyetine bakılır. Şayet niyeti Allah'ı razı etmekse onun ameli Allah katında makbul sayılır. Önceki bölümlerde defalarca zikrettiğimiz gibi amellerin kabul şartı ikidir. İlki, sünnete uygun olması yani İslam'ın meşru kabul ettiği amellerden olması. ikincisi ise, ihlasla yapılması yani niyetin rızayı ilahi olmasıdır. İslam'ın meşru kabul etmediği amellere gelince. Bunlarda niyetin hiçbir önemi yoktur. İslam'ın onay vermediği bir amelde kişinin niyeti ne kadar güzel olursa olsun ameli geçersizdir. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Dikkat edin onlar bozguncuların ta kendileridir fakat farkında değillerdir. Bakara Suresi 11 ve 12. Ayet bu ayetin nüzul sebebine bakıldığında konumuzla direkt bağlantısının olduğu görülecektir. Allah, Müslümanlara ehli kitabı dost tutmayı yasaklamıştı. Medine'de bulunan bazı münafıklar onlarla iyi münasebetler kurdukları takdirde bunun toplum maslahatına olacağını, ticari olarak Müslümanların zarar etmeyeceğini düşünerek Allah'ın bu yasağını umursamadılar. Ancak onlar emre muhalefet için değil Müslümanların iyiliğine niyet ederek bu işi yaptılar. Bunun üzerine bu ayetler indi. İbni Kesir bu görüşü İbn Abbas'tan aktardı. Ömer radıyallahu an kendi döneminde verdiği bir hutbede şu sözleri söylemiştir. İnsanlar Allah Resulü döneminde vahye göre yargılanır, değerlendirilirdi. Şu andaysa vahiy kesilmiştir. Bizler sizleri ancak bize görünen zahiri amellerinizle değerlendirebiliriz. Kim bize iyilik gösterirse, onu güvenilir kabul eder, kendimize yaklaştırırız. Onun niyetini bilecek olan biz değiliz, sadece Allah'tır. Kim de bize kötülük gösterirse, ona güvenmez ve doğrulamayız. Velev içinin niyetinin temiz olduğunu iddia etse de. Ömer radıyallahu anh bu uyarıyı neden yapmıştı? İnsanlardan bazıları şeriatın emirlerine muhalefet ediyor ancak bunu kötü niyette yapmadıklarını söylüyorlardı. Ömer onlara bir kaideyi hatırlatıyordu. Sizler bazı hatalarınızı Allah Resulüne arz edip niyetinizin farklı olduğunu söylüyordunuz ve o da sallallahu aleyhi ve sellem sizleri tasdik ediyordu. Çünkü ona vahiy geliyordu ve Allah doğru olanlarla yalancı olanları ayırt ediyordu. Ancak aynı şey benim için söz konusu değildir. Çünkü bana vahi gelmiyor ve Resul'den sonra da kimseye gelmeyecektir. Öyleyse insanlara zahiriyle hükmetmekten başka bir yol yoktur. Niyet temizliği iddiası İslam'ın kabul etmediği amellerle beraber yok hükmündedir. Akıl da Ömer'in radıyallahu anh fıkhını gerektirmektedir. Örneğin, Hırsız malı çaldığı kişiye niyetinin ne kadar iyi olduğunu anlatsa da mağdur olan bunu kabul etmeyecek ve onu hırsızlığıyla yargılayacaktır. Ya da fakirlere yardım İslam'ın emrettiği şeylerdendir ve ben de sizlerin malını çalıp ihtiyaç sahiplerine dağıtırım diyen bir hırsızın sözünün kimsenin yanında bir kıymeti yoktur. Buna binaen bidat, İslam'ın yasakladığı ve sapıklık kabul ettiği amellerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun her türlüsünü sapıklık ve uzak durulması gereken yasaklar kapsamında ele almıştır. Bidat, meşru olmayan ameller kapsamında olduğundan sahibinin niyetinin hiçbir önemi yoktur. Sonuç olarak bidat ehlinin üzerinde bulundukları sapkınlık için çok fazla şüpheleri vardır. Onların dini sabit muhkemler üzere değil, müteşabih şüphe ve zan üzere kuruludur. Her amellerinde kilu kal cinsinden şüpheleri vardır. Bunların her birini zikretmek mümkün değildir. Ancak bunlardan en yaygın olanlarını zikredip Allah Resulü'nün sünnetine ittibayı yaygınlaştırmak, insanları sünnet dışında yeniliklere davet edenlerin şüphelerine cevap vermek istedim. Yakinen biliyoruz ki ümmetlerin Rahman'ın rızasını ermesi ve yeryüzüne varis olup hayır ve adaletle orayı imar etmeleri, iki asla bağlıdır. Kime kulluk, ibadet ettikleri ve nasıl kulluk yaptıkları? İbadet edilenin ortaksız olarak Allah olması, ibadetin sadece Resullerin gösterdiği şekilde olması. Yani tevhid ve sünnet. Bu iki aslın zıddıysa şirk ve bidat. Kendini İslam'a nispet eden milyarlarca insanın yaşadığı tahrif, hurafe, Yoksulluk, cehalet ve aşağılanmanın en temel sebebi bu iki aslı bozmalarıdır. Ümmetin ihyası ise kaybettiklerini yeniden kazanmasıyla mümkündür. Bu noktada en büyük görev, kınayıcının kınamasından korkmayan Rabbani ilim adamlarına, sadık İslam davetçilerine ve mücahitlere düşmektedir. Tağuti sistemler ve dinden ekmek yiyen belamların teşvikiyle, Yığınların üzerinde oldukları batıl dine razı olmamaları, hakkı haykırmaları gerekir. Ellerinde kuvvet ve temkin bulunanların tevhid ve sünnetin ihkaki, şirk ve batılın iptali konusunda kuvvetlerini, hüccet ve beyan bulunanlarınsa hüccetlerini çekinmeden kullanmaları asrımızın en öncelikli farzlarındandır. Andolsun biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Öyle ki Allah kendisine ve elçilerine gay bile görmedikleri halde kimlerin yardım edeceğini bilsin, ortaya çıkarsın. Şüphesiz Allah, Büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır. Hadid Suresi 25. Ayet Bu ayet, hakkın ihkaki için gerekli olan araçları özetlemiştir. Apaçık deliller, kitap ve mizan ve bunları destekleyecek demir, yani kuvvet. Bunların biri olmadığında diğeri her zaman eksik kalacaktır. Tevhid ve sünnet müdafasında ilmin eksikliği kabalık ve zorbalığa, kuvvetin eksikliği ise gevşeklik ve rehabete kapılmamıza neden olacaktır. Her ikisi birleştiğinde nübüvvet menheci üzere İslami mücadele yoluna devam edecektir. Allah'ım, bizleri tevhid ve sünnet davasının muhkem asıllara yapışan, sabır ve yakinle yoğrulmuş, güzel ahlakla süslenmiş, Ahiret yurdunu arzulayan müdafilerinden kıl. Bu yazıyla beraber tüm Resullerin ortak müjdesi Muhammed Allah'ın Resulüdür yazı dizisini Rabbimizin yardımıyla bitirmiş olduk. Bu yazı Tevhid dergisinin 36. sayısında yayınlanmıştır.